Merhaba, bugün Roden İstanbul'da sergisiyle gündeme gelen büyük sanatçı Camille Claudel ile ilgili bir kitap ve bir film var elimizde. Bir Kadın Camille Claudel, biyografinin basım yılı 1989'du. Şimdilerde Everest yayın evinden tekrar raflarda yerini aldı. Yazar Anne Delbe, tiyatro yönetmeni, Go Tiyatrosu'nun kurucusu ve yöneticisi aynı zamanda. Biyografi niteliğindeki kitabın yanı sıra Claudelik konu alan sahnelenmiş bir tiyatro eseri de var. Olağanüstü bir yetenek sergileyen, 19. yüzyılda heykel sanatı gibi bir dalda var olmanın ötesinde çağdaşlarına kafa tutan bir kadın olmak. Onu hiçbir zaman sevmeyen, kuralcı bir annenin şiddetine maruz kalmak. Diğer taraftan her zaman destek olan, sevecen bir baba. Entelektüel ve duygusal açıdan uyum sağladığı, düşünsel düzeyde sohbetleri ve yazışmaları ile erkek kardeş Paul Claudel, Hugo, Debussy gibi sanatçılarla aynı havayı solumak. Sanatçılar dünyasında zaman zaman yer alan çirkefliklere, ikiyüzlülüklere ve yapay ilişkilere göğüs gerebilmek. Satır aralarında yer alan, yer alan mektuplara yansımış, parasızlık, olumsuz fiziki koşullarla mücadele gücü ve ruh dünyasındaki fırtınalar. Bütün bunlara meydan okurcasına insanüstü bir çabayla henkel yontmak. Üstelik dönemin genel akımına aykırı insan figürleri ortaya çıkarmak ve hemen hemen her eserde duygularını sergilemek cesaretini göstermek. Onu anlamak, ve sevgiyle yaklaşmak yerine zamanın değer yargılarına yenik düşüp çareyi akıl hastanesinde kapatılmasında bulmak. Böylesine bir yeteniye 30 yıl kapalı tutarak yazık etmek. Kitabı okudukça derinden etkilenmemek elde değil. Kısacası kitap bir sanatçı ve bir kadın duyarlılığıyla kaleme alınmış. Paul Clodel, başta olmak üzere bazı sanatçılardan değişler, mısralarla süslenmiş, bazı dokümanlardan alıntılar yapılmış. Filme gelince 1988 yapımı eser sinemalarda gösterilmişti ve yine sergi dolayısıyla VCD'si ancak maalesef Türkçe dublajla piyasada. Gerçek karakterleri sinemaya yansıtmak her zaman iddialı bir iştir diye düşünülür. Zira ele alınacak karakter baştan bir ağırlığa sahiptir. Dolayısıyla oyuncu seçimi, sonra da olaylar kurgusu gerçeğe uygun olmalıdır. Filmin senaryosunun dayandırıldığı metin, Paul küçük kızı Ren Marie Paris'e ait bir kitap. Yönetmen Bruno Nuit'ten, Camille Claudel'i oğlunun annesi Isabelle Adjani'nin canlandırdığı eserle 1989'da Beş Dal'da Sezar ödülü almış ve en iyi yabancı film Oscar'ına aday gösterilmiş. Roden rolünde ise Gerard Depardieu var. Adjani'nin kalça çıkığı nedeniyle hafif aksiyarak yürüyen, asilini yansıtan dağınık saçları olduğunu okuduğumuz Camille'e benzer yanı yok. Karşımıza daha çok ikinci kadın olmaya tahammül edemeyen histeriye kapılmış bir dişi ortaya çıkıyor. Böylece Camille Claudel'in sanatçı kişiliği geri planda kalmış. Filmin sonunda Rodin ile birbirlerini çok sevdiklerine ve Rodin'in Claudel'in hakkını yemediğine dair yüzersel bir kanıya varmak zor değil. Soğuk da ve İngiliz hastada da imzası olan Lübnanlı besteci Gabriel Yared'e ait müzikle programımızı sonlandıralım.